Hazreti Ayşe'den rivayetle Ahmet Mehambel'de de geçiyor. İspaha'nın dışındaki bir mahalleden, Yahudi mahallesinden. Kendisi zaten Yahudilerdendir. Şimdi tabi deccal e, çok konuşuluyor, ediliyor ama insanlar hala deccal insan mıdır, cin midir, şeytan mıdır, ne millettir, ne illettir, bunu bilmiyor. Onun için insanların bu hususta e, bilgiye ihtiyaçları var.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 40 gün olarak zikrediliyor. Yalnız bu bir gün bir sene gibi, bir gün bir ay gibi, bir gün bir hafta gibi. Erbağın yevmen 40 gün diyor ama yavmin kesene ilk günü bir sene kadar uzuyor. Bir sene kadar uzuyor ilk günü. Yavmin kesenin ikinci günü bir ay kadar geliyor. Beyo cuma günü bir hafta kadar geliyor. Şeyro yiyam iki geri kalan 37 gün kalıyor. Onlar da bizim bildiğimiz şu andaki 24 saatten oluşan normal günler olarak geçiyor. Ebu Muam'a hadisinde İbn Mace ve İbn Huzeyme meşhur muhaddis Hakim Riyay Makdisi Muhtara isimli eseri var 10 cilt. Bu kaynaklar sahih kaynaklarda geçiyor. İnne yiyam sene, günleri 40 sene. Bu rivayete göre esene, kenis sene. Ama bu 40 senenin bir senesi yarım sene kadar kısa geçiyor. Ve sene keşşer, iki senesi bir ay kadar kısa geçiyor. Ve sene kelcuma, üçüncü senesi bir hafta kadar kısalıyor. Bunda da tam tersen. Bu rivayet geliyor. Ve akru eyam ikeşşer ara yusbu haydukum alebaba bilmedine felaybluquba behlak hara hatta yimsiye.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 Efendim, bir ay bir gün kadar gelecekse i̇şte sene ay gibi gelecek. Bu bu da bir tevildir. Ve lakin e, bizim görüşümüz biz e, mümkün mertebe tevillerden kaçıp da hadis şeriflere zahiri manalarına göre e, değerlendirmeyi tercih eden kısımdanız. Enes Radıyallahu Anhın hadis şerifinde Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi de geçiyor kıyamet alametleri bahsinde. Latekumusadu hatta tekar zaman.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 zamanlardaki bir haftalar, bir aylar, bir seneler nasıldı da şimdi nasıl? Şimdi tabii hiç ne haftanın kıymeti var, ne ayın, birkaç senelerdir böyle bir var. Sizin kendi hayatınıza göre bu değişebilir. Ancak hakikaten sene ay gibi ve ekûneşyârukel cümûhâ ay hafta gibi ve tekûnel cümûhâ hafta gün gibi ve Kunelum kısya'a gün saat gibi ve tekûnesya'a kebbar ve binnâr bir saatte bir ateşin parlaması gibi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 Evet. Halbuki onlar 1400 sene evvel, yav ne mübarek adamlar. Onların bu anlayışı olmasa, sonra gelenler yanmış ya. Adam diyecek ki, ''Deccal benim, ne işim var? Dünyanın sonunda dedecal gelecek, beni ne alakadar eder?'' Dememişler yani. Dediler, ''Ya Resulallah bir gün bir sene kadar olduğu zaman ''E ekfine afi salatü vahid'' E peki o bir gün mü? Bir gün. Peki bir günde farz namaz kaç defa? Beş defa. E bir günlük namaz yetecek mi onda?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 Neye göre ayarlayın? Namaz saatleri aralığına göre ayarlayın. Yani şimdi normal bir günde miyiz yarın? Normal bir gün değil. Sabahla öğlen arası ne kadar? Altı saat. Öğlen arası kaç saat? Üç saat. İkinin akşam arası kaç saat? Üç saat. iki buçuk saat. Üç buçuk saat. Neyse bir hesap var ya şimdi. E tamam. Akşam yasası arası bir buçuk saat neyse. Bu hesaba göre yapın. Yani altı saat geçti.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 Ondan sonra Ebu Umame hadisi radıyallahu an Ebu Umame'den gelen rivayet İbn-i Mace'de, i̇bn Huzeyme'de hakim müstedirekte ve zıya-i muhtarada geçer. Ondan sonra İbn-i Mes'ud radıyallahu gelen bir hadis-i şerif var yine Ebu Usta. Nuaym i̇bn Hammad fitende geçer. Hakim Müstedrek'te geçer. Ondan sonra Ebu Sa'id-i Hudri'den gelen bir hadis Müslim'de geçer. Buhari'de de bazı manaları geçer. Efendim. Yine Ebu Sa'id hadisi hakim Müstedrek'te geçiyor. Bu hadis-i şeriflerin toplanmasından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 Alacan Ergün bir gazete ne kadar cahil varsa orada yazıyor onları okuyacağın da bu hadisleri okumayacağın. Sana kim acısın ya? Kendini acımayan kim acısın ya? Hoca ben öyle kötü yazları okumuyorum canım. Müstehcen bilmem ne köşeleri okumuyorum. Ben kim okuyorum? Ben ilahiyatçıları okuyorum. Sen tam zokayı yuttun. Seni kim temizleyecek şimdi?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 efendim anlattı, dinletti artık tabi e, hepsi de bu rivayetlere ne kadar yansımıştır. Hatta zanenne hufî taifetin nahl. Biz diyor sahabe-i zannettik ki mescide yakın hurmalığın oraya kadar zeccal geldi herhalde. Şu anda çıktı da orada bulunuyor zannettik. Hatta <gülüyor> kimisi cemaattan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 İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne dair hiçbir ayet hadis yok. Ölmediğine dair var. İsa selam ne İsa ölmemiştir diyor hadis-i şerifte. Nerede ikinci kat semaya Allah onu yükseltti. E ve ma Onu öldüremediler diyor. Çarmaha gerilen o değil diyor. Ve ma kateluhu ve ma salebu. Kur'an söylüyor. Ne asabildiler ne öldürebildiler diyor. Yine ayette berrafaahu Allahu ile. Allah onu kendi katına yükseltti diyor. Bunlar hep ayettir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 Yani kalbi çalışanı öldürebiliyorum. Efendim. Yani öldürmek onun, onun sıfatı. Hüeyyühi ve ümit. Yaşatan odur, öldüren odur. Senin benim anladığım işler bazı sebeplerdir. Görüntüde kalır. Hakikate vasıl olmaz.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 وَاَنَّ عَلَى مُكَدِّمَتِهِ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ يَهُودِي Yahudilerinden 70.000 kişi öncü kuvvet olarak onun önünde gezecekler. İsbahan Yahudileri 70.000 kişi efendim bir e, bölük olacak. عَلَيْهِمْ eşaro, اَشْعَرُ çok tüylü kıllı bir adam onların da önünde e, bulunacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Ya ibadallah Ey Allah'ın kulları, sebat edin. Yani sabredin, sebat edin, beni dinleyin, bana itaat edin. "Fe ennisifu kum sifatan lem yesifha eyyu nebiyn kabli." Şimdi size deccalı öyle bir tarifle vasfedeceğim ki benden evvel hiçbir peygamber onu öyle tarif edememiştir.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 Bir şeyler de gösteriyor, bayağı bir şeyler gösteriyor canım. Şimdi hiçbir şey gösteremeyen hokkabazlara uyuyor millette. Tehccal gibi hüneri olana uymayan az adam kalır yani. Bu sefer ben peygamberim diyecek, o da tuttu. Bayağı bir ordu toplayacak, güçlenecek. Ondan sonra bakacak ki bu millete ne desen gidiyor. O zaman ben Rabbinizim, haşa ve diyecek.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 Hemen onlara bile diyor ki ha, hepsi cennetlik ama inşallah değil. Tabii ki bizim gibiler inşallah dememiş yapamaz. Çünkü sonumuz belli değil. İmanla ölebilirsek inşallah cennete girebilirsek inşallah Mevla'nın cemalini görürüz inşallah. Ha bunlara inşallah gider. Ama göster bize cemalini ya Rabbi inşallah denmez. O zaman amin denir. Çünkü duaya inşallah katmak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 diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de tabii Mutezile mezebi bunu inkar ediyor. Yani sapık bir fırkadır. Kafir demiyoruz fakat 72 fırkanın sapıklarından biridir. E, çok görüşleri var Ehl-i Sünnete karşı. Çok alimler de bunlara kapılmıştır maalesef. E, o diyor, onlar diyorlar ki cennette de Allah Teala görülmeyecek diyorlar. Ama eee ayet-i kerimelerle sabittir ki Allah Teala cennette görülecek. Ne bu Resulullah vücûhun ye meydinle Allah İla bir takım yüzler aydın olacak Rabbisinin cemaline bakacak diyor Kıyamet suresi naat kelimesinde bu ayetle sabittir. Ama öbür ayet diyor La türküle ve hürküle bussar ve Gözler onu idrak edemez o gözleri idrak eder ha onlar orada yanlış anlayarak göremez zannediyor. Halbuki idrak edemez diyor.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 olsan seni görmemem lazım. Bir defa sen görülüyorsan anladım ki Rabbim değil. Bu da çok önemli bir bilgidir. E, bu hususta bizi sebat ettirecek bilgidir. Ve ennehu ve ne Bir defa okuduk geçen derslerde Deccal'ın tarifini yaparken Deccal nedir? Şaşıdır ve gözü bozuktur. Bir gözü düzlenmiştir, memsuhtur.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 Gördüğüne inanma. Gözün seni çok yerde yanıltabilir. Biz gayba imandan bahsediyoruz ve gayba imanla vasıflanıyoruz. Kur'an'da "Ellezîne yu'minûne bil gayb. görmediklerine inanırlar diye methediliyoruz. Zaten gördükten sonra herkes inanacak. Bu itibarla "Fe menü binarihi binârihi" Deccal'ın ateşiyle imtihana tutulan yani Allah muhafaza buyursun, başımıza da gelebilir. Bilmiyoruz ki birkaç sene ileriye ne olacağı. Burada gayb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 Tabii. Rahat zamanında Allah diyenlere nasip olacak. Şimdi rahat zamanımızda Allah diyorsak, dara düşüncede ilk sözümüz Allah olacak. Celle Celalu. Ya Rabbi diyeceğiz, Allah'a acınırız. İlk yapacağımız şey Rabbimizden yardım dilemek. Bir defa. İkinci ne olacak? Kef suresinin başı okunacak. Kef suresi Kur'an-ı Kerim'de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 Yüz yüze, göz göze geldiniz. Bu durumda ateşi de önüne sermiş. İnanmıyorsan at atacağım seni, yakacağım seni diyor. O vaziyette kalan ne yapsın? Kehf suresinin başını okusun. Kaç ayet? 10 ayet. Bir de sonundan var 10 ayet. Ben dualarım kitabımda bunları yazmıştım. Efendim Kehf suresinin başında çok hikmeti ilahiye. yani o ayetlerin deccala karşı bir koruması ve khasası var. Estağfirullah. Elhamdülillahi <gülüyor> ve Böyle devam ediyor. O ayeti işte hesap ediyorsunuz ileri doğru. Bir sayfa Kur'an'dan tutmuyorum. İşte bir sayfa kadar bir şeydir. Bunu ezberlemeniz kolay inşallah. Yani ezberleseniz iyi olur. Ama ve lakin derseniz ki ya detçal çok kaldı herhalde biraz ben bana daha lüzum etmez gibi e o zaman bilmiyorum ama Müslümanların ezberlemesi gereken ayetler Kevsül suresinin başından on ayeti kerime bunu okusun okuduktan sonra ne yapsın okuduktan sonra diyor ateşe dalsın hadis-i şerif Fethiun <gülüyor> aleyhisselam ve selamın kema kana tinaru ala İbrahim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 يُنْذِرُ النَّاسِينَ قُولُ هَذَا الْمَس۪يحُ الْكَذَّابُ فَحْذَرُهُ لَعَنَهُ DECCAL'dan önce Allah Teala bir yardımcı olmak üzere Elyese Aleyhisselam'ı gönderecek. Allah'ın peygamberi Elyesa Aleyhisselam Kur'an'da ismi geçen mübarek zat ben de ziyaret ettim ta Lübnan'ın dağlarında Ağustos'un sıcağında o dağlarda kar vardı yani.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 Elliyesi Aleyhisselam Allah öyle bir güç verecek ki detjal ona yetişemeyecek. Bundan dolayı bir rivatte de geçen derste okuduk, iki enne beni ede yola iki zat onun öncesi olacak. Mündirani ehel el kura küllema dekeler kar yeten endera O nereye gelecek İstanbul'a? Ondan evvel iki zat gelecek, insanları uyaracak.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 girmediği bir yer kalmayacak bu hadisler kesin Femur rubbi Mekke Mekke'de gelecek Mekke'ye açtığı zaman Seydi abi halkın azim çok büyük bir zatla karşılaşacak fekullümen de sen kimsin deyince enem hikailallahley ha ben Mikail Aleyhisselam'ım diyecek o Allah beni Harem'ini korumak üzere görevlendirdi. Giremezsin burada yol yok. Defol git. Ha onu öldürse Deccali bir gelecek? Gebertir onu da. Bu işler öyle olmaz. Kader var. Burada o yaşayacak, insanları fitneye sokacak. Yoksa Allah onu zaten kahreder. Ondan sonra Emru bil Nedi Medine'ye gelecek. Mekke'ye giremeyince Feeda bi'l halkin azim Medine'de de çok büyük bir yaratıkla karşılaşacak. Hiç aşılmıyor yani. Fakülmen <gülüyor> ente sen kimsin diyecek. Cibril, bendeni Allahü Emele Hakemli Haramdır <gülüyor> Asyuli. Ben Cibr Cebrail Aleyhisselam'ım. Allah beni Peygamberinin harem'i olan Medine'ye seni sokmamam üzere görevlendirdi. Burada da girişin yok diyecek. Böylece efendim, yeryüzünde çiğnemediği yer kalmayacak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 Allah'ın merhametine sığınıp günah işleyenler diye bir sohbetten kıyamet alametleriyle ilgili dinleyemediğiniz birçok dersler var. 23. konu. Bu ders CD hazırlanmış. En önemli mesele burada belirtilen hadislere iman. Allah hadislere imanımızı muhafaza etsin. Şu anda bütün uğraşılar Kur'an'dan başka kaynak yok diye hadisleri inkar etmeye uğraşıyor. Hocayım diye geçinen birçok zorbalar. Bu derste hadislere iman hadisleri değerlendirebilecek vasıflar, hadislerle ilgili ilimler, malumat, efendim, çok bilgiler bu derste verilmiş. Kıyamet alametlerinde madde madde yazılmış inşallah Rahman. 69 dakika bu sohbeti dinlersiniz. istifade edersiniz inşallah. Allah Teala bu cemaatlere gelip şimdi kabirde yatanlara, ruhlarına Kelime-i hediye gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu. Bu şehadetlerimizi kabul eyleyip. Hasıl olan dağlar emsali rahmetleri. Şimdi sağ olsalar da aramızda olacaklardı. Bu niyetle bu sohbetlerin ehli olan kardeşlerimizi hediyeledik. eyledik. ile, eyle. cemaatın Cemaatin de rahmet eyle. Hepimizi cennetine cemaline müşerref eyle ya Rabbi amin. Bi daha ve yasin ve selamun alemürselin. الحمد لله رب العالمين لا شرف النبي واني